kabul buyuracağı şekilde yapılması demektir. Oruç gibi ibadetlerimizin buna bir nebze namazda dahil, zekatta dahil beraberinde getirdiği çağdaş sorunlarımız ya da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 bir oruçtan söz edilemez. Oruç Ramazan'ın biriyle otuzu arasındaki ibadetin adıdır. Yani ciddi bir şekilde zamanla sınırlıdır. Hac da bildiğimiz gibi e, bu şekilde zülhicce ayının belli günlerinde yapılabilir bir ibadettir. Namaz da bir günün içerisinde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 hac mesela böyle bir ibadet değildir. Sadece zenginlere farzdır. Yani hacim bir de zenginlik şartı vardır. Ama cenaze ibadeti de böyle ibadet değil. Farzi kifaye olduğu için böyle ibadet değil diyoruz. Ne demek farzi kifayedir? Bütün Müslümanların bunu yapması gerekmiyor. Bir grup Müslüman bu cenaze namazı görevini yaparsa eee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 de kefaret oruçları. Kefaret oruçları bir Ramazan'daki bir cinayetten dolayı tutulan kefaret olur. Yemin kefareti olur. Cinayet kefareti olur. Zihar kefareti olur. İleriki dönemde evlilik fıkhını öğrenirken zihar ne demek onu da göreceğiz. Zihar kefareti olur. Ee, yani bütün bu Bunlar e, borç oruçlardır. Ramazan orucundan farklı borç oruçlardır. Bunlara niyet eden kişi kesinlikle neye niyet ettiğini söyleyecek. Yani pazartesi günü yarın, kalkıp da sahuru yedin mi? Pazartesi nafile orucuna niyet geçerli. Ama e, bir bayan mesela...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 Ramazan orucunun niyetinde ve nafilelerin niyetinde bir rahatlık var. Esneklik var. Ama e, adak oruçlar, kaza oruçları ve kefaret oruçlarında esneklik yok. İlla niyetleri onların imsak vaktinde yapılmış olacak. Burada bayanlarla ilgili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 bir fıkıh ayrıntısı olarak da yapalım. Bir geri gelince e, ayrıntılarına değineceğiz. Aybaşı ve lohusa halindeki kadının e, orucu ile ilgili inşallah. Değineceğiz onlara. Ama özellikle Ramazan-ı Şerif'te bayanlar doğal bir akış içerisinde e, aybaşı halleriyle karşılaştıklarında ya da doğum yapıp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 Yani Ramazan kazası orucunu tutan, 10 işte gün kaza borcu olan bir gün şimdi, bir gün öbür ay, bir gün ay. Bunlarda da arda, arda oruç tutma yoktur. Adak orucu, nafile oruç, yeminden kaynaklanan oruç, itikaflı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 5 gün hariç 360 gün oruç tutulabilir. Ramazan-ı Şerifin 1. günü ve Kurban Bayramı'nın da 1 2 3 4. günlerinde oruç tutmak caiz değildir. Bunun dışında bütün günler oruç için genel olarak genel olarak caizdir. Ama filanca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 Ee, müminlerin kurban kestiği kurban bayramının dört günü, ilk dört gününde aslında o kurban bayramı günü değil kitaplarımızda yamun nehr kurban kesme günü birinci gün eyyamut teşrik 2 üç dördüncü gününün adıdır eyyamut teşrik yani o eyyam hani bizim farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri diye getirdiğimiz tekbirlere.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 belli şartlarda mesela e, filan hastalığı nüksetmiş oruç tutması bu hastalık ölüme neden olacak gibi bir tehlike gösteriyorsa oruç, oruç tutması caiz olmaz. Bu tip hastaların özürlü bilası özürlü hastaların orucu ile ilgili e, hükümlere e, değineceğiz inşallahü teala. Ama orucu farz olabilir, vacip olabilir.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 dışındaki günlerde ardarda bedeni yoracak şekilde oruç tutmak da mekruhtur. Zaten oruç rejim yapmak niyetiyle tutuluyorsa ona ibadet denmez. Bunun haricinde şöyle bir rakam koyalım. Normal Müslüman işine gidip geliyordu.